Allah bil la Ve devac'a ve la illa billahil Bizleri bu mübarek geceye, kavuşturan allah Allahu Teala ve tecaddüs hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun recep Şerif'in son gecesini idrak etmiş bulunuyoruz Rabbim İhyas'ın nasip eylesin Tabii ki uğurladığımızdan da mahzun oluyoruz üzülüyoruz Rabbim tekrarını nasip eylesin bir dahi seneye hayırlı uzun ömürle sıhhat afiyetle yine bu mabetlerde sohbetlerde, cemaatlerde buluşmayı nasip eylesin bizden evvel ölenlere garık garık rahmet eylesin kalacaklarımıza da bu yolda devam sebat istikametleri nasip eylesin amin bu dualar boşa gitmez mübarek gecede aminler mutlaka yerini bulur şimdi nasuh tevbesiyle ilgili dersimiz bir dahi tekrarını yapacağız Geçen sohbet temas edemediklerimizi Tamamlayacağız inşallah ben mübarek Tevbe ayından Recep ayından şu gece Af olarak çıkacağız inşallah Ve sonunda da 10 rekat namazımızı kılacağız Ve istiğfarlar yapacağız Cemaatle beraber Birbirine bağışlanacağız inşallah. İtikadımız budur Rabbimiz Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün müminlere tevbeyi emrediyor <gülüyor> Ey müminler hepiniz birden Allah'a tevbe edin ki felaha ereceksiniz umduğunuzu bulacak korktuğunuzdan kurtulacaksınız demek ki tevbe bütün müminlere emredilmiştir ve herkes hakkında farz ayındır beş vakit namaz gibidir Kimsenin tevbesiz durması caiz değildir ve hiç kimse tevbeden müstahanniy kalamaz. Benim tevbe ihtiyacım yok çünkü benim günahım yok iddiasında bulunamaz. Peygamberler salavatullahü teala ve masum yani günahsız oldukları halde yine de ne yapmışlardır? Devamlı tevbe istifarda bulunmuşlardır. Onların efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her gün her gün yetmiş kere bir vaat yüz kere istiğfarda bulunmuş ve bazı meclislerinde oturduğu yerden kalkmadan belki yüz kere mağfiret talebinde bulunmuştur. Bizim gibi günah bataklıklarına batmışların tevbesi durmaları asla doğru değildir. Estaizu billahi yâ yühellezîne Ey inanmış kullar Tûbû ilâllâhi tevbeten nasuha Allah'a öyle bir dönüşle dönün ki O tövbe nasûh olsun Nasuh tevbesinin tarifi hakkında ulema 20 küsur görüş serdetmişlerdir etmişlerdir Bunlardan birkaç tanesi Bu Burada zikredilecektir inşallah. Birincisi halis manasındadır. Yani karışıksız bir tevbe yapın, bir daha o tevbeyi bozmayın demektir. İkincisi nasuh demek, yırtıklarınızı yamalayan, kusurlarınızı, küsürlerinizi telafi eden bir tevbeyle dönüş yapın demektir. Üçüncüsü nasuh tevbesi demek, Size nasihat edici bir tevbe Yani ne zaman o tövbeyi bozmak Şeytan aklınıza getirse hemen o tevbe Gözünüzün önüne dikilerek Sen tevbe etmemiş miydin Nasıl günaha döneceksin diye Size nasihat edici olan bir tevbe ile dönüş yapın demek Hz. Muaz radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Nasuh tevbesinin tarifini sordukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyurmuşlardır ki Tevabet nascuh, en yendem el-ıabdul al al-ıdzan billesi acabehu. Nascuh kulun yaptığı günaha pişman olması. Feya tedirayil <ilallahi teala> Fe Allah Teala, ve Allaha özür dilemesi, bir daha yapmamak, üzere söz vermesi, tümme la <feya> yaude ilayi, kama la yaudul-ıbben ve la Sonra da o günaha ölünceye kadar dönmemesi. Ne gibi ineğin? Memesinden çıkan süt Tekrar o memeye geri dönemeyeceği gibi Ve Rabbim böyle tevbelere muvaffak eylesin Hasan i Basri Allahu Teala Buyurmuşlardır ki Nasuh tevbesi Kulun kalben yaptığı günaha pişmanlık çekmesi İlk şartı pişmanlıktır Ulema buyurmuşlardır ki Nedamet Pişmanlık Niçin yaptım diye pişmanlık çekmek Ben bu günahı nasıl yaptım diye Acı duymak Bunun aksini düşünelim Bir insan eskiden yaptığı günahları Hatırladığında lezzet alırsa iyi ki yapmışım Bak şimdi fırsat bulamıyorum o zamanlar İyi ki o yolları görmüşüm Her yolu geçirmişim ne günahlar ne onlarda o lezzetleri tatmışım diye sevinirse, lezzet alırsa bunun tevbesi yoktur. Geçmişte yaptığına nedamet yani nasıl yaptım diye acı çekmek ve keşke yapmasaydım temennisinde bulunmaktı. Keşke yapmasaydım. İyi ki yapmışım diyenin tevbesi yoktur. Onun için ilk şart kalbin pişmanlığı ikincisi dilin istiğfarı dil alettir dilin estağfirullah demesi mağfiret talep etmektir fakat kalpte nedamet ve pişmanlık yoksa bu nedir yalancıların tevbesidir sahtekarların istiğfarıdır çünkü kalp pişman olmazsa dilin istiğfarı Allah ile alay etmek gibidir haşa üçüncüsü azanın o günahı terk etmesi içki içiyorduysa kumar oynuyorduysa zina ediyorduysa vücuduyla bedeniyle uzuvlarıyla gözüyle eliyle ayağıyla kulağıyla kalbiyle derisiyle ile, fikriyle hangi uzuvuyla günah yapıyorduysa o uzuvlarla günahı bir daha yapmaması dördüncüsü kalbinin bir dahi o günaha dönmemeye kastetmesi azmetmesi cezmetmesi kesinlikle kararlı olmasıdır. Resulullah buyurdu, Sallallahu Aleyhi ve Sellem en nedmetetubetun. Pişmanlık nedir? Bir nevi tevbedir. Yani bir insan yine hadis-i şerifte gelmiştir. Ma'lem Allahu Teala min abdin nedameten ala zenbin illa ghafar lahu qabl en yestagfira minhu. Allah Teala bir kulunun Yaptığı günaha pişman olduğunu bilirse diliyle istiğfar etmeden okulunu affeder. Yani kalbin pişmanlığı Mevla'ya muteber. Onun kalbinde nedamet görürse dilin istiğfarını beklemeden Rabbim onu mağfiret eder. Enned mütevbetun hadis-i şerifte nedamet bir nevi tevbedir buyurulmuştur. Hepimizin günahları doludur. Geçmişimizde çok günahlarımız, hali hazırda günahlarımız mevcuttur. Onun için devamlı o günahlara pişmanlık çekmeli, dilden istiğfar etmeli, azayla o günahlar terk etmeli ve bir dahi dönmemeye kastetmeliyiz. Allah-u Teala Hazretleri şu Recep-i son sonun gecesi hürmetine Tevbe ayından çıkmadan cümlemizi mağfiret eyle. Amin. Amin. Tevbenin bir takım şartları ulema tarafından peyan edilmiş. Birçok alimlerimiz buyurmuşlardır ki, eğer kul hakkı var ise, o hak sahibine iade edilmelidir. Mesela adamın tuğlasını çaldın, efendim, kumunu aldın, bir avuç arazisini gasp ettin, bir çaldın, kaçırdın, kaybettin bu gibi haklarda sahibine mutlaka yade edilmelidir hak sahibi ölmüşse aranıp varisi bulunmalıdır varisine ödenmelidir varisi bulunamazsa hak sahibinin niyetiyle fakirlere tasatlıkta bulunulmalı o hak üzerinden atılmalı sahibinin niyetine ona hediye sevabı bağışlanmalıdır. Zaten hak onundur. Eğer darlanmış, fakir olmuş o hakkı ödeyecek durumda kalmamışsa, hak sahibine veya varisine gidip benim elim dardadır, şu zamana kadar müsaade edersen ben tevbe ettim ama bu hakkı şimdi senden ödeyecek durumum yoktur, sana ödeyecek halim yoktur derse hak sahibi veya varisi de ona müsaade ederse elin bollaşınca getirirsin diye, o çaldığını, o aldığını, o gasp ettiğini, haksızlık ettiğini, bu şartta tevbesi kabul edilir. Çünkü hak sahibi ona müsaade vermiştir, tehir etmiştir. Eğer hakikaten tevbe etse, ve hak sahibine hakkı iade etmek ise, helallık istese, hak sahibi kabul etmese, ben bu hakkımı helal etmiyorum ve bunu ahirete bırakıyorum derse, o zaman sen hakkıyla tövbe edersen Mevla senin nasuh tövbeni görürse senin tarafından okulunu yar ahirette razı eder ve senin tarafından hakkını öder. Çünkü sen hakkıyla döndüğün için okulda inat edip helallik vermediği için Mevla seni yine bu haktan halas eder. Dediğim hadis-i şerifler rivayet edilmiştir. Bir insana Mevla Ahirette bir makam, bir köşk gösterir, cennette bir köşk gösterir. O da mahşerde onu görünce sorar ki ya Rabbi bu köşk kimindir? Hangi peygamberindir? Mevla buyurur ki bu sana da nasip olabilir. Ya Rabbi bana nasıl nasip olacak? Felancaya hakkını bağışla bunu sana vereyim. Körün istediği bir göz Allah verdi. ki göz herif zaten derdi cennete girme gidi. Tamam ya Rabbi affettim helal ettim der. Böylece Mevla seni o haktan helâs eder. Yeter ki sen tam dön, gerçekten tevbet ve hakkın helal edilmesine gayret et. Yoksa iyi ki herifi bulamadık da parası bizde kaldı. Varisi iyi ki bulamadık veya efendim e, bulduk istemedi de para bizden çıkmadı gibi kötü niyetlere sahip olursan tevben kabul değildir. Mevla senin niyetini, kastını, gayretini bilmektedir ve görmektedir. Yeter ki halis tevbe et. Ama mutlaka hakkı adet kul hakkı ise açıklamak lazımdır söylemek efendim belki adam bilmiyor bak sen bilmediğin halde ben seni şuyunu almışımdır, çalmışımdır bunları sana ödüyorum helallık diliyorum temelidir Mevla Teala'nın hakları ise yani kul hakkına tealluk etmeyen günahları açıklamak şart değil hatta gizlemek efdaldir ama kul hakları ise açıktan söyleyip ödemek gereklidir. Tevbenin sıhheti için günaha gücün varken tevbe etmek şarttır. Günaha gücün kalmayınca tevbe etmek makbul değildir. Mesela bir adam zinaya devam ederken eğer ki erkeklikten düşer, gücü kuvveti biter, bunun üzerine zinayı terk ederse bunun bu şekilde tevbesi geçerli olmaz necün? çünkü erkekliği devam etseydi gücü olsaydı bu zina edecekti Bunun için zina edemiyor e, gücü yok onun için bundan dolayı tevbesi kabul olmaz tevbenin sıhhati için şart nedir tevbe Allah için yapılmalıdır Celle Celaluhu mesela bir adam kumar oynamaya devam ederken devamlı kaybede kaybede eyvah hepten batacağım aç kalacağım diye kumarı bıraksa bu tevbe kabul değildir çünkü o Allah için terk etmemiştir cimriliğinden bütün kaybediyorum diye terk etmiştir eğer kazanmak devam etseydi kumara devam edecekti bütün bunlar aranan şartlardır ve lakin tevbenin sıhhati için kendisini hakim huzurunda, şeriat mahkemesinde kadının karşısında rezil etmesi, efendim ben içki içmişim, bana yetmiş sopa vur, ben efendim iftira yaptım, bana seksen sopa vur, efendim ben bekar iken zina yaptım, bana yüz sopa vur, yok evli iken zina yaptım, beni taşla recmet demesi şart değildir. Ya Allahu Teala onu setrettiyse, örttüyse, gizlediyse, şahit tutmadıysa ifşa etmediyse o da kendisini insanlara karşı rezil rüsvay etmemelidir. Allah ile arasında bırakarak tevbe istiğfar etmeli, örtmeli, gizlemelidir. Ancak sahabe-i kiramdan rızvanullah teala aleyhimecmeîn bazıları kendi günahlarını Açıklamışlar, bu huzusta had cezası kendilerine tatbik ettirmişlerdir. Tabi böylece onlar ahirete temiz gitmişlerdir ve Allah-u Teala'dan korktuklarını göstermişlerdir. Bunlardan Maiz radıyallahu anh, bunlardan gamidiye radıyallahu anha. ha. Resulullah Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabelerindendir. Bunlar zinaya düşmüşlerdir. Bak sahabelerden zina eden dahi, recm olunan dahi, kolu kesilen dahi olmuştur. Bununla beraber sahabelikleri bozulmamıştır. Bu ümmetin en büyük velisi Veysel Karani ise, hasan Basri ise o sahabelerin makamına ulaşamamışlardır. Çünkü onlar imanlı Resulullah'ın sahabeleridirler. Fakat kul kusursuz olmaz. Özellikle Gamidiye Radıyallahu anh'a Resulullah Efendimiz'e gelerek Sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulullah ben zina ettim beni temizle Evliyken zina eden cezası nedir? taşlan öldürülmektir Beni temizle Yani ahirete temiz yolla Demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitler olmadığı için Bir kereyle Bu teklifi kabul etmemiş sen yapmazsın öyle iş git demiş kadın duramamış ikinciye gelmiş ya Resulallah ben bu işi yaptım ben duramıyorum öldürüleceksem de cezamı çekeyim Allah'ıma temiz gideyim beni temizle Resulallah Efendimiz yine onu geri göndermiş sen yapmazsın git üçüncüye gelmiş bak ben hamileyim karnımdaki çocuk da zinadandır Resulallah Efendimiz buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem, sen git doğur da gel hamile kadını demeyiz. doğurmuş gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki doğan çocuğun süt hakkı vardır onun hakkını da kesemeyiz emzir de gel emzirme müddetini bitirdikten sonra gelmiş 4 kere yetiraf etmesi 4 şahit yerine kabul edilerek sahabe ikramı toplamış herkesin huzurunda had cezaları topluluk huzurunda uygulanır Diyet bütün insanlığa, alem-i İslam'a ibret olsun. Ta ki o gün abi daha kimse yapmaya cesaret gösteremesin. Çünkü Rabbimiz istiaedü billah vel yesad azabou ma taifetu minel mu'minin. Zinadan kadınla zina eden erkeğe yüz sopa vurun. Nur Suresi'nin ayetinde onlara yapılan azaba uygulanan had cezasına müminlerden bir grup da şahit olsun. Emriyle topluluğun huzurunda olmasını beyan etmiştir bir çukur kazılır başına kadar gömülür o kişinin bir tek kafası dışarıda kalır kafasına küçük taşlar atıla atıla atıla edilerek öldürülür evliyken zinaden hakkında şerahatın cezası uygulaması budur buna derler racim eşşeyhu ve eşşeyhatu İdazen ey af cermuhuma el batte min Allah ve hakim. Evlilik üzerinden geçen kadın ile erkek zina ederlerse mutlaka onları recmedin. Allah tarafından bir azap ve işkence olmak üzeredir. Tabii bu onlar hakkında ahiret için nedir? Bir taharettir, bir temizliktir. Çünkü ahirette bunun cezasını çekmeyeceklerdir. Daha zinadan sorumlu olmayacaklar. Bu kadın cihaza gelmiş, canını Allah'a teslim etmiş. Sahabe-i kiramın taşlarıyla ruhun teslim etmiş. Bu arada Halid bin Velid radıyallahu anh taş atanlar arasında bir taş attığında o taş sıçramış, geri gelmiş, o kadının kanına bulaşarak üzerine sıçramış. Hazreti Halid de ona sepmetmiş. Yani lanet okumuş. Vay lanet olasıca kadın bu zinayı yaptın da beni de kanına bulaştırdın gibi. Sepmedince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "La tesub biha ya Halid. La battabe tuwbeten. Lev kusimet ala ahlil medineti lekafet." Ey Halid, o kadına sövme lanet okuma bedduada bulunma çünkü o öyle bir tevbe yaptı ki bir rivayet bütün Medinelilere taksim edilse bir rivayet bütün dünyadaki günahkarlara bölüştürülse elbette onun tevbesi hepsine kafi gelir çünkü bir insan Allah'a canını teslim etmek kadar büyük bir tevbe olamaz geliyor diyor ki beni temizle ahirete temiz gideyim bir günah düştümse bunun temizliği var çaresi var Tabii ki şimdi burada mesele nedir? Bu hanım suçunu açıklamış, itiraf etmiştir. Böylece recim olunarak ahirete temiz gitmiştir. Bugün zina eden bir insan da gelip ben zina ettim bana yüz sopa vurun. Kendisine yüz sopa atması veya birini tutup kalkmana yüz sopa vur veya efendim şeriat mahkemesine gidip de ben yüz sopa atın ben ne atmışım demesi tevbesinin kabulü için şart değil. Ne demek? Madem Allah gizledi, seni rezil etmedi, şahitlere göstermedi, ortaya açığa çıkartmadı, senin de bu durumda Allah ile aranda bu işi ne yapman? Kapatman, gizlemen daha iyidir sahabe-i kiram örnek oldukları için önder oldukları için ayetlerin inmelerine sebep sebebini üzül teşkil ettikleri için bazı hadiseleri izhar etmişlerdir yine sahabe-i kiramdan bir zat hurma satarken bir kadın hurma almaya gelir o da o kadının güzelliğini beğenerek eve gelirsen peşime daha iyi hurma vereceğim sana diye davet eder Evde daha iyi hurma var. Oradaki hurmalar iyi değildir. Kadın da peşine düşer. Saflığından, kötü niyetinden değil. Kabıya gelince bu sahabe onu içeri alır. Ve kabı kilitler. Kadın da dehşete kapılır. Ve böylece o kadınla kucaklaşır, sarılır, öper, tutar. Her şey yapılır ancak zina etmeye sıra gelince o kadın titrer. Uzatta ne oluyor sana diye sorunca Ittekillah. Allah'tan kork der işte sahabe ile bizim aramızdaki fark burada görünüyor öyle bir durumda bizim frenimiz tutmaz ama sahabe bak Allah'ın adını duyunca Allah'tan kork denince hemen estağfirullah diyerek kadının yolunu salıverir sonra duramaz dayanamaz Hazreti Hümer'e gider der ki ben böyle bir iş yaptım kefaretim nedir? Hazreti Ömer buyurur ki sus kimseye bir şey anlatma Allah ile aranda tevbe et istiğfar et bu durmaz Hazreti Ebubekir'e gider der ki başımdan iş geçti böyle böyle ne yapayım der ona ki bir şey anlatma kimseye yayma bütün ümmeti af olur günahını açıklayan af olmaz günahını anlatma istiğfar et pişman ol Allah ile aranda kapat o yine durmaz Resulullah'a gider Sallallahu tabi Resulullah Efendimiz'e karşı bunu anlatmak baya bir cesarettir insan hayal eder fakat sahabe-i kiram tabi çok büyük insanlar ayetlerin inme, inmesine vesile olacaklar Resulullah Efendimiz'e durumu anlatınca sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ben senin hakkında vahiy bekliyorum kafadan bir şey söyleyemem o arada o arada Hud suresini ateşle, iste yedu bılla, ve kimi salatatar ve inna minel rjul İnnel min alaill. Inna alhasenat yuzehben alsiyat. Dalikah zikra li zankirin. Sabık Allah ikindi namazı cemaatle kılınır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi çağırır. Cemaatle bizimle beraber namazı kıldın mı? Kıldım. O zaman daha bir şey gerekmiyor. Sen af oldun, çık buyurur. Çünkü Rabbimiz muhajid kerimesine ne buyuruyor? Beş vakit namazı gündüzün iki tarafında yani sabah akşam namazları gecenin saatlerinde yatsı vitir namazları öğlen ikindi namazlarını kıl çünkü iyilikler, kötülükleri süpürür. Beş vakit namaza cemaatla devam eden namaz aralarındaki sagayir, küçük günahlar ne olur? Gider. Rasulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem as-salavatul hamş Beş vakit namaz aralarını vel cuma ile cuma, cuma cuma arasını haftalık var, ramazan ile ramazan bir ramazan öbür ramazan arasını bak ramazan geliyor, bir sene temizlik yapacağız inşallah ve'l hac ile'l hac bir hac öbür hacca kadar ve'l umra ile'l umra bir ömre öbür ömre arasını mükeffiratümmâ beynevun siler süpürürler ideştülübetül kebair bir şart o şart Allah'a ortak koşmak haksız yere adam öldürmek büyü yapmak harpten kaçmak namuslu kadınlara iftira yapmak efendim zina yapmak içki içmek faiz yemek bunlar kebairdir Zina yapmayan bir insan Bir kadına ve Şehvetle bakması Veya tutması Veya kucaklaması Bütün bunlar zinanın yanında Büyük günaha girmez Zina yapılmadığında bunlar Küçük günah kabilinden Estaizu billah Ellezine yectenibu Nekebairal ismi Vel fevahişe lamem inna rabbaka 'ashiu alim <Sessizlik> ghire hu a'lam bikum <Sessizlik> idha ansha'kum <tuhar> ''Ellezine okullar ki'' ''yecdenibûnekebâiralizim'' ''büyük günahlardan sakınırlar'' Demin dediğim Allah'a ortak etmezler, zina etmezler, adam öldürmezler, faiz yemezler ''vel <tuhar> ''zinadan, livatadan, çirkin işlerden sakınırlar'' ''illenlemem'' <tuhar> ''ancak küçük günahlardan sakınamayabilirler'' diyor Çünkü kul kusursuz olmaz Bakarsın gözün bir yere takıldı kulağın bir şey duydu elinle bir şey değdi Senin Rabbin affı mağfireti çok geniş olandı Ve min şeykum O sizi yarattığında da biliyor eydencüme cinnetun fi Ananızın karnında bebekken de sizi biliyor sizi yarattı şimdesi görüyor her an ve zaman size sizden yakındır Fea tecekum fezekum nefsinizi temize çıkarmayın. Ben çok iyi adamım, günahsızım demeyin. Hu alemu biminteqa. Kimin haramlardan daha çok sakındığını o en iyi biliyor. Celle şanhu ve celle celal. Yine Şura Suresi'nde, bu Necim Suresi'ndeydi. Şura Suresi'nde Estağfirullah, ellezine ijtinibuna kebair ve'l izm ve'l favahis feiza ma ghadabu hum yaghfirun. Benim dostlarım büyük günahlardan sakınılır, fuhuştan sakınılır ve kızlıklarında bağışlarlar. Yine burada büyük günahlardan sakınılmak şart koşuluyor. Nisa suresinde Estauzu billah inne bu ka رماتهن عنه نكفّر عنكم شيعاتكم من داخلكم نكفّر عنكم شيعاتكم من داخلكم مدخل -azim. yasaklandığınız günahların büyükleri var, küçükleri var büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini zaten ben silerim diyor beş vakit namazla, abdestle kusulle, zikirle, cemaatle sohbetle, haçla, umreyle, sadakayla hayırla, haseneyle sizi cennete sokarım Allah buyuruyor büyüklerden sakının çünkü küçük günahlardan tamamen kurtulmak peygamber işidir benim zaten benim hiç küçük günahım yok nasıl diyecektir peygamberler masumdur evliyaullah'tan bile düşenler mi bak sahabenin haline ama mesele tevbesiz durmamak istigfarsız kalmamak nasuh tevbesi yapmak birden o günaha dönüşü olmamak kararında olmaktır şimdi o sahabe ne oldu? ikin namazın cemaatıyla nafov eğer zina yapsaydı o kadınla Allah muhafaza o ikin namazının cemaatini kılmakla zina olur muydu? Olmaz Çünkü ne diyor? Büyüklerden sakınırsan diyor namaz seni temizler Büyükten sakınmazsan beş vakit namaz Zinaden adamı beş vakit namaz temizler mi? Temizlemez İçkiyi beş vakit namaz temizlemez Kumarı, faizi asla temizlemez Peki onlardan temizlenmenin şartı nedir? Demin dedik Yaptığına pişman olacak Bir daha yapmamada söz verirse Allah'a Tevbe namazı kılar Nasuh tevbesi yaparsa onlar da af olur ama ve lakin, namaz, beş vakit namaz, hac, umre, ramazan, cuma, cemaat, bunlar nasıldır? Bunlar şöyle, özel bir tevbe yapmadan da temizliyor. Anladın mı? Aradakileri ne yapıyor? Mesela yatsı kıldık. şimdi sabah namazının arasında, Küçük günahlardan ne yaparsak, sabah namazına cemaata çıkıp da kıldığımız zaman aradakiler otomatik siliyor, tevbe yapılması, istiğfar edilmesi de şart değil. Bu küçükler hakkındadır. Hocam efendi biz yas yıkıldık, şimdi gideriz yatarız uyuruz, ya, sabah kalkıyoruz zaten ne günah yapıyoruz ki, He, ne günah yapıyoruz ki? Ne günah yapıyoruz hee, siz şimdi şuradan çıkan adam, Yarın sabaha Allah çıkartırsa, o arada ne günahlar yaptığının haberin var mı senin? Konuştun gıybet, dinledin dedikodu. Kim bilir karıyla bu gece kaç, ne kadar dırdır gırgır dengen fuzuli konuşmaklar. Eve gidiyorsun yine günahtan kurtuldun yok. Hele bir de televizyonun karşısına oturduysan, oho iki saatte iki bin senelik günaha girersin. Çünkü içki onda, kumar onda, faiz onda, şarkı onda, çıplak karı onda, hepsi onda ondan sonra diyor ki benim ne günahım var ki tövbe edeyim la havle ve la quve te illa efendide kardeşlerim zinadan sakınmak büyük iştir hele ki zinanın eşiğine gelenin zinadan sakınması diyor öyle bir nur verir adama ki o zinadan evvel yaptığı hani namareme bakmak da tutmak da onların hepsi onurla ne olur o karanlıklar def olur. çünkü zinanın eşiğine gelmiştir orada Allah için zinayı bırakmak çok zor iştir ve herkese nasip değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kifil hakkında bir kimseden bahsederdi İbn Ömer radıyallahu anhuma bu hadisleri rivayet ediyor ki ben Resulullah'tan 20 kereden fazla işittim diyor bu hadisi 20 kereden fazla sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmette yani Beni İsrail geçmiş ümmette Resulullah'ın emri var Belli hu an, an beni İsrail ve le harac. Beni İsrail'in geçmiş ümmetin başına gelen hadiseleri anlatın Bu hususta e, anlatmanızda bir zarar yoktur diyor hadisi şerifte Beni İsrail'in haberleri yeter ki Kur'an'a sünnete uyan haberleri ne olacak? Geçmiş ümmetin başına gelen geçenler bu ümmete ibret olacak Onun için anlatın buyuruyor Kendisi anlatıyor hadisinde Kifil isminde bir zat Hiçbir günahtan sakınmaz Her günah var ölse Kimse cenazesine gitmemeye karar almış Şimdi de var böyle ha Öyle bozuk adamlar var ki yani Adam der ki bu ölçe cenazesini kılmam o kadar kötü Bu adam bir kadına Tutulmuş Yani zina yapmak için teklifte bulunmuş O kadın benim kocam var demiş Reddetmiş Kadının kocası ölmüş Adam yine üstüne gitmiş Bu sefer yetimlerim var bakacağım sana uymam demiş kadın yine reddetmiş sonunda kadın aç açık kalmış kocası ölünce bakanı kalmamış yetimlere bakamayınca bu adama gelmiş demiş bana biraz yardım et o da demiş şimdi benim ocağıma düştün ben sana 60 dinar 60 altın yani büyük para veririm ama senden zina edeceğiz zor oyunu bozar bu kadın da zorundan açlıktan keçim darlığından efendim kabul etmiş tam zina edecek hale gelmiş yani zinanın eşiğine gelinmiş kadın ağlamaya başlamış bu kifil denen adam her günahı yapan adam her yolu olan adam niye ağlıyorsun demiş kadın da demiş ki nasıl ağlamayayım ben bu işi hayatımda yapmadım böyle bir haram yapmadım ancak bu işte geçim darlığı beni bu işe zorladı onun için ağlıyorum Allah'tan korkuyorum demiş deyince bu kivil de merhamete gelmiş demiş ki e sen Allah'tan korkuyorsa ben niye korkmuyorum Allah'tan yahu demiş Celle peki demiş 60 dinar da sende kalsın hadi git demiş zina etmemiş çok mühim bir mesele bu bunun üzerine o gece kivil tövbe etmiş ve bir daha yapmamak üzere yani Allah'a dönüş etmiş fakat kimsenin haberi yok gece evde ne olduğundan o gece de vefat etmiş hadi bakalım ecel geldi şimdi bu adamın tevbe ettiğinden kimsenin haberi yok sabah olsa cenazesi çıksa kimse gitmeyecek eski ümmette Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail'de şöyleydi bir adam gece gizli zina yapsa kimsenin haberi yok melekler onun kapısına Allah'ın kudret kalemiyle yazarlardı bu adam bu gece evde şu günah yaptı kefareti şudur kapıda yazardı Beni İsrail'de böyleydi Şimdi hadislerde bu geçiyor Rabbim bu kulunun kapısına da yazmış ki İnnellâh <Sessizlik> <Sessizlik> <Allahı> gafara lil kifli allah Teala kifil kulunu mağfiret eyledi Ce Evvelce nereye dönülüyordu kıble? Kudüs'e doğru kıldı Resulullah aylarca Sonra Rabbim nereye çevirdi? Kabe'ye e, Ne oldu bu arada münafıklar? Ne oluyor ya bir oraya bir buraya deyip Çoğu dinden çıktı değil mi? Bunları sahabe bu imtihanları ne yapmıştır? Atlatmıştır. Allah ve Resulü ne buyurduysa haktır demişler. Ama münafık olan zındıklar baklayı ağızlarından çıkartmışlar. Hadis-i şerifler sahih olduktan sonra aynı ayet gibidir. Allah'a itaat nasıl farz ise Resul'e itaat aynen farzdır. Bunu bir sohbet özellikle üzerinde durdum burada. Hatırlayacaksınız şimdi bir gazete vermişler elime neydi gazetesi ne saçma gazete ya ne biçim gazete bu yani inadına kasıtlı bu haberleri yayıyor İstanbul müftülüğünün Diyanet fetva kurulu başkanıymış alakası da yok Diyanet ona o görevi vermemiş İstanbul müftülüğü de ona o görevi vermemiş kendi kendilerine gayri resmi bir heyet kurmuşlar Kayri resmi fetva heyeti diye bir şey kurmuşlar bu adamlar işte bu aziz bayındır adını da orada yazıyor bak aziz bayındır şimdi gazeteyi getirdiler bana resmi de var efendim fetva heyeti kurulu başkanıymış halbuki diyanetin ve müftülüğün resmi görevlisi olarak başkanlığı yok çünkü biz inanıyoruz ki İstanbul müftüsü bu görüşte değil, İstanbul müftülüğündeki alimler bu görüşte değil, Diyanet reisi ve etrafındakiler bu görüşte değil, biz biliyoruz onları. Ama bu Aziz Bayındır denen adam Vahabi görüşündedir. Vahabi görüşündedir. Bak şimdi ne diyor? Gazetede diyor ki, İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesiyle ilgili bütün hadisler uydurmadır diyor. Ayette yoktur diyor. Hal ve innu le ilmul Zuhruf suresidir. Yine de ben tabi isterseniz Kur'an verin, rakamını da söyleyeyim. Mevla diyor ki İsa Aleyhisselam kıyamet alametidir. Onun inmesi kıyametin yakınlığını gösterir. Kur'an E? Evet. Şey var mıdır? Diyanet'in bir meali veya başka bir meali bakarsınız ben size mana veriyorum de, evet Zuhruf Suresi Kur'an-ı Kerim'den Zuhruf Suresinin 61. ayetidir yani sayfa değişebilir de rakam değişmez Zuhruf Suresi 61. ayetidir İsa Aleyhisselam diyor Rabbim kıyamet alametidir yani onun inmesi kıyametin geleceğinin yakınlığının delilidir tefsirlere gidin bakın Bizim Ru'l Furkan tefsirimiz henüz o cilde gelmedi. Çünkü Zuhruf suresi 25. cüzdedir. Biz daha oraya gelsek döşeyeceğiz. İmamı Suyuti hafız İmamı Suyuti allame muhaddis kebir İmamı Suyuti'nin sırf bir kitabı vardır. Müstakil bir cilt. Ne diyor onda biliyor musun? İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine dair bütün hadisleri toplamış ve bunların lafzı mütevâtir değilse de manen tevatürle sabit olduğunu ispat etmiştir şimdi lafzan tevatür var manen tevatür var ne demek? lafzan tevatür şu demek mesela bir hadisin metni Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe aleyye muteammiden feletebe ve mekaide umnen her kim kasten bana iftira ederse cehennemde yerini hazırlasın bu hadisin Lafsı da mütevatir manası da Ne demek? Resulullah'tan bunu bir cemaat duymuş O cemaattan da bir cemaat duymuş Bize kadar cemaatlardan cemaatlara gelmiş Bunu inkar eden aynı ayeti inkar etmiş gibi kafir olur Bu mütevatir Lafzı da manası da Bazı hadisler vardır Aynı lafız gelmemiş olabilir Mesela bir sahabe başka lafızdan Ribat etmiş Öbür sahabe başka lafızdan, Öbürü başka lafızdan. Ama 30 yerden 40 yerden 50 kanaldan Aynı mana gelmiş, mana aynı ama ibareler, lafız, telaffuzları değişik olabilir. Buna ne denir? Yani lafzı mütevatir gelmemiş ama manası aynı yere vuruyor hepsinden gelen rivayet. Mesela sakal hakkında. Ondan sonra bu İsa Aleyhisselam'ın inişi hakkında İmam-ı bir cilt kitap yazmış. Ve buyuruyor ki İsa Aleyhisselam ineceği hakkında o kadar hadis var ki bir cilt olmuş. Ve bu hadisler mütevatir derecesinde sabittir. Bunu inkar eden kesinlikle ehl-i sünnet mezebinden hariçtir. Bu ne rezilliktir ya. Hadislere inkar başlamıştır. Adam Kur'an'da olmayanı kabul etmem diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Fahalbuki edille-i şer'iye şeriatımızın delilleri kaç tanedir? Dörttür kitap Kur'an-ı Kerim'dir sünnet hadis-i şeriftir İcma, bir ümmetin ümmetin bir zamandaki alimlerinin bir meseledeki görüşte birleşmeleridir kıyası fukaha o ittifak edilen meseleye diğer meselelerin kıyas yapılmasıdır bu, dört tane delilimiz vardı bunların birini inkar eden çorap söküğü gibi hepsi birbirini takip eder Allahu Teala inkardan muhafaza eylesin şimdi bu hadis-i şerif Sağlam, Buhari'de geçiyor. Ama bunun hakkında da adam mesela diyor ki, ya bu da nasıl bir hadis? Ne demek nasıl hadistir? Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Beni İsrail'den geçmiş ümmetten bir adam 99 kişiyi öldürmüştür. Sonra bir alime fetva sormaya gitmiş, ben tevbe edeceğim, kabul olur muyum? O alim de demiş ki, seni gibi adam aholmaz demiş ona. Yanlış fetva vermiş tabii ümidini kesmiş. O da demiş o halde ben af olmuyorsam seni de öldüreyim demiş. 99 idi imamesiyle etti 100. Ondan sonra yine duramamış, gitmiş başka bir alime demiş ki bak 99 kişi öldürmüştüm. Tevbe etmek istedim birine sordum. Tevben yok dedi. Onu da öldürdüm. Şimdi sen ne diyorsun? Yani dikkatli konuş. 101. sen olmayasın. Demek istemiş ona. O da o sinyali almış. Bakmış ki bu hakikaten adamı öldürür. Onun için demiş ona ki ben senin fetman müşkildir. Ancak felan memlekette Allah'ın dostları salih kulları var. Onların arasına gidersen karışırsan onlara yağan rahmet feyiz bereketiyle belki senin de Tevben umulur. Demiş o da ona tamam demiş sen benim ümidimi kırmadın. Bana bir yol gösterdin sen yaşa demiş ona. Çıkmış yola. Tam yarı yola gelmiş tevbe edeceği kariyeye giderken ölüm meleği gelmiş. Ezra-i Azam Hadi gidiyoruz Eyvah demiş biz milleti Öldürmekle uğraşırken tövbeye vakit Kalmadı Ne yapacağız Göğsünü gideceği Allah dostlarının tarafına çevirmiş Bari demiş o, yana, o yöne Yönelik öleyim Şimdi şu cemaat Şu sohbete gelenler buradan ders alsın kahvede, meyhanede, kerhanede bu kadar kötü yuvalarda künah işleyenlerden şu cemaate Allah'ın dostları, ehli sünnet kulları, zikir ehli, zik Kur'an ehli, namaz ehli insanların arasına tevbe niyetiyle şuraya gelen, şu yola gelen buradan dersini alsın buradan inşallah af olarak çıkacak niçin? adam onların arasına karışamamış da köğsünü döndürmüş de ölmüş bak nasıl rahmete kavuşmuş peki ya cemaatın arasına giren ne olur? Bu cemaat birbirini paklar Aklar Tertemiz eder Resulullah'ın bu kadar hadisleri boşuna değil sallallahu aleyhi ve Bunun üzerine adam ruhunu teslim etmiş Efendim iki tane Melek taifesi gelmiş Rahmet melekleri bu adamın ruhunu Hemen cennete götürmek istemişler Bir adam öldüğü zaman Ruh bedenden çıkar çıkmaz Hemen ya cennete gider ya cehenneme gider Ama ceset orada kalır Mesela, yıkanacaktı, kefenlenecekti veya bekledi, kaç gün kaldı kimse bulmadı, o mühim değil, ruh çıkar çıkmaz, ya cennete gider, ya cehenneme gider. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, اَلْجَنَّتُ اَقْرَبُ hadikum مِنْ شِرَاكِنَ عَل۪ي وَنْنَارُ مِسْرِ Cennet sizin birinize takun yasının kayışından daha yakın, cehennem de aynıdır takunyasının kayışı yani ayakkabısının bağı mesela orada ayakkabılıkta ayakkabınız var şimdi şuradan kalkıp oraya gideceksin ayakkabına ayak, sokacaksın da ipini bağlayacaksın ya o ip sana ne kadar yakın cennet cehennem ondan daha yakın diyor niçin oraya gidene kadar 40 kere ölebilirsin adam ayakkabısını bağlayamadan ölebilir öldün mü yerin neresidir ya cennettir ya cehennem e peki daha ben buradayım ya kömülmedim kömülmeyin gereği yoktur öl ruh çıkar çıkmaz hemen yerini bulur hatta keşif elinden manevi gözü görenlerden birisi adamın birini merdivenden yuvarlanırken görüyor adam merdivenin başında dünyada merdivenin üstünde böyle dünyada iki üç basamak adım atırken bir tökezliyor yuvarlanıyor o arada bir kafası mafası vuruyor beyin karamağı neyse Allah ecel gelmişse her şey bahane yuvarlanırken merdivenden ölüyor adam daha dibine inmedi merdivenin Rasûlullah bunlu e, Su vermekte sevap var Yaş ciğer Hayat sahibi canlı Kim olursa olsun ona su vermekte ne var? Ecir var ve bu kadında ben ne yapayım? E, i̇p yok, kova yok Yani suyu nasıl çekecek? Akıl ediyor Ayakkabısını çıkarıyor Rasûlullah Efendimiz aynı ya o ediyor Eski ümmetleri Mevla onu aynı gösteriyor Sanki gözüyle görmüş gibi tarif ediyor Kadın çölde ne yaptı? Kaç bin sene evvel Rasûlullah ne gördü onu? E Rabbi Allah yed hepsini. çıkarıyor başörtüsünü. Demek uzunmuş veyahutta işte benim kemeri, kuşağı, neleri varsa bağlıyor birbirine. Bağlıyor ayakkabısına. Ayakkabısını suya daldırıyor, çıkarıyor, çekiyor. Köpeği suvarıyor. Köpek suya kanıyor. Bunun üzerine Feşekar Allahu leha Allahu Allah Celle Celal o fahişe kadına teşekkür ediyor. Ve o kadını mağfiret ediyor. Bu hadis Bukhari'dedir. Şimdi buraya birisi kağıt yazıyor. Geçen bu hadisi okuduğumda ben. Zannediyorum buradaydı. Kağıt gelmiş. Ne diyor kağıtta? Ya hoca efendi diyor iyi ya her fuhuş yapmış yapmış diyor. Kara ondan sonra nasıl af oluyor diyor. Onu Allah'a sor ki nasıl af etmiş. Bana sorma. La yüselü amma ef'al ve hum yüselün Yaptığından sorulmayan bir Allah var. Geri kalan herkes sorulur. Efendi kardeşim Af olmak için ne şarttır? İman şarttır. Mevla buyuruyor destaylullah inna Allah la yaghfiru en yushrak bihi. Allah şirki af etmez. değil. Allah'ın af edemeyeceği günah yok. Affetmeyeceği günah var. Çünkü af edemez dersen acizdir demiş olursun, kafir olursun. Allah aciz değil. Her şeyi af eder. Şirki de af edebilir. Mesela Allah bütün kâvurları af etmeye kadir mi değil mi? Kadir. Ama ne karar almış? Karar almış şirki affetmem diyor. Peki bu kararı bozar mı? Bozmaz. Niçin bozmaz? İnnellaha la yuhliful miyat. Sözümden cayman buyuruyor. Onun için şirki affetmez. İmansız ölene çare var mı? İmansız ölen velev gibi bir peygamberin oğlu olsa. Nuh aleyhisselamın oğlu Kenan gibi. Velev bir peygamberin babası olsa. İbrahim Aleyhisselam babası Azer gibi. Velev Muhammed Mustafa'nın en yakın akrabası olsa sallallahu aleyhi ve sellem. Af olur mu? Olmaz. Çünkü şirki affetmem diyor. <gülüyor> şirkin dışındakileri ise Dilediklerim için affederim diyor. Şimdi bak, şirkin dışında ne kaldı? Adam öldürmek şirkin dışında değil mi? Şirk midir adam öldürmek? Bir adam bilse ki, bir adamı öldürmek haramdır. Ama sinirinden öldürdü onu. Kafir olur mu? Olmaz. En büyük günahkar olur. Ama şirk koşmuş olur mu? Olmaz. Bir adam zina yapsa ama biliyor ki haram yapıyorum ama nefsine uydu yap. Şş, müşrik olur mu? He? Olmaz. Şirk başkadır, günah, masiyet başkadır. Bunları birbirinden ayırt edeceksin. Şirki affetmem diyor. Mesela bir adamın bir tutam sakalı var, sarığı var, hacı, hoca... Evliya geçiniyor. Ama öte yandan da diyor ki e 20. asırda şeriatın devri geçmiştir. Bu adam nedir şimdi? Müşriktir. Namaz da kılsa gavurdur, haça da gitse müşriktir. Af olur mu? Olmaz. Niye? Kur'an'dan bir ayeti inkar ettiğinde hepsini inkar etti. ve جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ Gitti. Ama adam içki var, kumar var, zina var, her yol var. Ne diyor? Ben şeriata inanıyorum, Allah'ın haramlarına, helallarına inanıyorum. Nefsime uydum, günah düştüm, Allah beni bağışlasın diyor. Bu adam müşrik olur mu? Olmaz. Ama o günahlara devam eder de son nefesinde imanını kaybeder. Onu Allah bilir, biz onu bilmiyoruz. Şirkin dışındakileri dilediğim için bağışlarım diyor. Akaitte diyor ki, ehli sünnet akidemizde. Ve yecûzul ikâbu alâs sahîrah vel af'anil kebîrah En büyük günahı Allah'ın affetmesi caiz mi, mümkün mü, değil mi? Mümkün peki diyor en küçük günaha azap etmesi caiz mi değil mi mümkün mesela en küçük bir günah diyelim adam ne bileyim abdest bozarken idrarı üzerine sıçratmış e kabir azabının ekserisi ondandır küçük geliyor ama Na namerham kadına şehvetle bakmış mesela e buna gel bakalım sen bunu niye yaptın diye azap edemez mi edebilir öbürü zina yapmış adam öldürmüş tamam seni affettim edemez mi edebilir yani ancak şirki affetmem diyor, dışındakileri dilediği için affeder. Bir adam tevbesiz ölse, bak içki var, kumar var, her yol var, tevbesiz öldü, tevbe de yapamadan öldü, kötü öldü. Ama imanı vardıysa, imanı kurtardıysa, öyle ya adam inanıyordu, imanı kurtardı ama tevbesiz öldü. Sen diyebilir misin ki mutlaka bu adam cehenneme girecek? Ne diyor hakaidde? ve men yemat ve lem yetub min zenbi fe kim tevbesiz ölürse diyor onun işi Allah'a ısmarlanmış. Niye uazibu men yesha ve yaghfiru limen dilediğine azap eder dilediğine Senin benim elimde bir şey var mı konuşma? Şimdi bu kadın fuhuş yapmış sonra köpeği içirmiş av olmuş. Başka bir kadını hadiste söylüyor. Başka bir kadında ne kadar ibadet yaparsa yapsın bir kediyi bağlamış Kediyi odada hapsetmiş. Açlıktan kedi ölmüş. O kadın da azap oldu. O zimet imratun fihirre'tin rabadata hadiste geçiyor Buhari'de. O köpeğe su verdi af oldu. Bu kedi aç aç bıraktı azap oldu. Sen Allah'ın içine karışabilir misin? Şey. Demek ki Rabbim kulunu affedecekse o 99 100 kişi öldüreni ne yaptı ölmeden evvel? Tövbe nasip etti. O fahişe kadını affedecekse ne yapar ona? Tövbe nasip etmez mi? Eder. Tevbesiz bile ölse, imanı varsa, zaten imanı olmasa mesele değil, hadise girmez. İmanı mutlaka var. E Rabbim dilerse affedemez mi? Edebilir. Doğru dikkatli dinleyelim, iyi anlayalım. Bak size bir hadis-i şerif okuyayım. Bu hadis-i şerif, Buhari ve Müslim yani muttefakun Aleyh. iki kitap ittifak etmiş. Ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi Mevlamızın tarafından buyurmuş. Bir kul bir günah işlediğinde derse ki ya Rabbi ben bir günah işledim beni mağfiret eyle. Rabbim buyurur ki madem ki bu kulum kendisinin bir Rabbi olduğuna inanıyor ve onun azabından koktuğu için af istiyor ben de onu affettim. Çünkü sen inanmasan Allah'a afetler misin? Cehennemden korkmasan mağfiret ister misin? Demek iman var. Adam başka bir günah yapıyor. Kul, kul kusursuz duramıyor ki. Yine diyor ki ikinci de Ya Rabbi ben bir günah işledim. beni bağışla. Mevla yine buyurur ki bu kulum kendisinin bir halikı bir yaratıcısı olduğunu biliyor ve ondan af istiyor. Ben de onu affettim. İki Üçüncü de başka bir günah yapıyor. Sümme eznebeden bena akar. Ki, ya Rabbi ben yine bir günaha düştüm. Beni bağışla mağfiret eyle. Mevla buyuruyor ki Celle Celaluhu Bu kulum kendisinin bir Allah'ı olduğuna inandıkça Rabbisi bulunduğuna inandıkça onu azap edebileceğine O'nu bağışlayabilecek bir ilahının varlığını itikad ettikçe Ne günah yaparsa yapsın Af istedikçe ben onu affederim. fel amel maşa dilediğini yapsa ben onu affederim diyor. Bu hadis nerede? Buhari Müslim. E şimdi bu günaha kapı açmak manasına gelmez. Öte yandan dengelemek lazım. Diğer hadiste ne diyor? Bir insan bir küçük günah yapsa tövbe etse, bir daha onu yapsa tövbe etse, bir daha yapsa tövbe etse dördüncü de o günah büyük günahlara yazılır diyor. Bak. Buradaki hadisin maksadı nedir? Şimdi bir günahı, İçki içiyor. Tevbe etti, afol. İçki bir daha içmiyor da, bu sefer kumar oynadı. Şimdi kumardan af istedi, yine af olur mu? Afol. Bu sefer zina etti. Yani ne demektir? Aynı günaha dönmüyor da, başka günahlara düşüyor. Hafız Münziri böyle bir tevil getirmiş hadise. Ama hadisin başka bir izahı da şudur. Ümit kestirmemek. Mesela, sen, diyeyim ki, İçkiden tövbe etti. E bir daha düştün, bir daha tövbe ettin Bir daha düştün, bir daha. Her seferinde nasuh tövbesi yapıyorsun. Yani bir daha dönmemeye karar veriyorsun. Ama düşmez kalkmaz bir Allah. Pat baktın ki düştün, canın istiyor, alışmışsın, bırakamıyorsun. Bu şekilde bin kere tövbe ettin, bin keresinde de tövbeyi bozdun. Ondan sonra ben sana diyebilir miyim ki sen artık af olmazsın? Diyebilir miyim? İşte hadi onu söylüyor. Ne yaparsa yapsın af olur. Ne demek? Af olmamak için iki şart. Bir, güneş batıdan doğması. İki, can boğaza takılması. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İnne allâhâ yapsudu edevu billeilliyeti Ve yapsudu edevu billeilliyeti vürsûn Gece günah işleyenler tevbe diye gündüz deyin. Gündüz günah edenler gece tevbesine gecelin. Allah rahmet kanatlarını açar. Ne zamana kadar? Hatta tatbu'a şemsu min maghriba Güneş batısından doğuncaya kadar Yarın sabah güneş batıdan da olsa Allah bizi o vakte koymasın İman selametiyle alsın O zaman ne olur? Güneş batıdan doğduğundan sonra tevbe kapısı kapanmıştır Şeytan bile ümitlen yaşıyor Niçin? tövbe kapısı kapanmadan tevbe edeceğim de affolacağım diye Baş iblisin ümidi var hala Fakat zürriyetinin haberi yok güneş patıdan doğduğu gün iblis kafasına taşları çakacak böyle kumları kayaları başına atıyor adem babamıza karşı gelen baş iblis bütün zürriyeti başına toplanacak ey bizim efendimiz sana ne oldu olan hepimize oldu diyecek ey gidi cahiller bir şeyden haberiniz yok ben tevbe kapısı kapanmadan hepinize tevbe ettirecektim de af olacaktık ama bak bize duyurulmadan tevbe kapısı kapandı ebedi cehennemde kaldım ya iblis bile ümitten yaşıyor şu an hala af olacak ümidindedir tevbe kapısı kapanmadan göya efendim tevbe ederim mevla sana mı bildirecek peki can boğaza gelmeden tevbe kabuldür peki can boğaza ne zaman gelecek anında gidersin be hır dedim mi gidersin sen ne bileceksin ne zaman öleceksin de tevbeyi atarsın ileri bir gün sonra on gün sonra ne biliyorsun ne zaman öleceksin onca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Maci hadisinde ya eyvennâs tûbgu kablen e insanlar ölmeden Allah'a dönün e ölmeden nasıl dönülür? Hemen dönün. Niçin? Ölüm ne zaman belli değil. Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Helekel musevifun. Tevbeyi geciktirenler helak oldu. Tevbesiz öldü. Niçin yarın tevbe edeceğim diyorsun da bu gece tevbe etmiyorsun? E hocam hoca ben, ben daha gencim, param da var, imkanım da var. Şimdi nasıl tevbe ettim diyeyim. Yarın yine belgi aynı günaha dönerim diye kapıyı açık bırakıyorum. Böyle tevbe olur mu? Tevbeyi hemen yap madem günahı yaptın hemen tevbeni yap çünkü ölüm sana ansızın gelir. şimdi yarına yaşarım da tevbe yaparım düşünüyorsun yarına kalmak, çıkmak senin elinde midir? değildir peki yarına çıksan yarın tevbe yapabileceğine inanıyor musun? bugün yapamadın niçin? nefsinin şehveti fazla geldi e, yarın o şehvet azalacak mı? daha da artacak niçin? Alışkanlık yapacak Alışılan günahtan dönmek daha zor gelecek Adam 90 yaşına gelmiş işi bitmiş, pili bitmiş, moruk olmuş Ne zina yapabilir ne bir şey Kahvenin önünde oturmuş sokakta karı kız seyrediyor Diyorlar adama ki ya ulan ayıptır Vaziyetine bak 90 yaşında elin tutmaz belin tutmaz Ne bakıyorsun karılara Diyor ki gönlüm genç onun için nefistir cehennem, bedhuylarıdır narı suzani. Mevla bütün kavurları cehenneme atıyor, soruyor ona ki estağfirullah يَوْمَ نَقُولُ لِي جَهَنَّمَا هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ Cehenneme diyor doydun mu? Cehennem diyor daha bana ne verdin? Nefis! Yüz sene ömrün olsa, bin sene ömrün olsa, zina yapsa, içki içse, kuma yapsa, doymaz yahut cehennem gibidir. Nefis doymaz, yaşlanır, işi biter, yine kalbinden düşünür. Bundan dolayıdır ki, ileriye tövbe atma sen, bugün tövbeni yap. Çünkü ölüm ansızın gel. İblis dedi ki, Ya Rabbi, senin izzetine, şerefine yemin ederim ki, insanların ruhları bedenlerinde durdukça onları azdırmaya devam edecek Mevla da buyurdu ki izzim celalim hakkı için ve izzeti ve celali la ezalu eğfiru lehum madamet ervahihum fii ecsadihim mestegferuni ben de izzim celalime yemin ederim ki, kullarımın ruhları cesetlerinde durdukça, benden af istedikleri sürece bağışlamaya devam edeceğim. Bakalım sen mi galipsin, ben mi galibim? Wallahu galibun ala emrih, Allah işine galiptir, kesinlikle şeytan mağlüptür, bizden de umduğunu bulamayacak inşallah, meyus olacak, mahzun olacak, şu son gecesi şurada, bu cama adaf olarak çıkacak, şeytan mahrum olacak çünkü bu cemaat af isteyecek bu cemaat Allah'tan af olmaya geldi buraya İblis perişan kalacak ümitsiz olmayalım tevbe kapısı açıktır bir an evvel kapıyı çalalım inşallahurrahman Ezrail aleyhisselam ölüm meleği gelip bizim kapıyı çalmadan biz Rabbimizin tevbe kapısını çalalım bak her gece bu gece son gece bu gece bu gece son gece Rabbim Recep benim ayımdır, günahkar kul benim kulumdur. fazl Kerem benim elimdedir, rahmet benim rahmetimdir. Recep ayında hafif bağışlarım, ne dileyen varsa veririm Allah'a buyuruyor. Bak son gece ama Recep ayı da bitse üç aylarda bitse yine de tövbe kapısı açıktır. Yani bu ay bitti, tövbe daha yok diye bir şey yoktur. Her gece Rabbimiz Birinci gaş semadan tecelli buyurur. Helmin sa'ilen elmin ta ibn el müstagfirîn. Var mı bir şey isteyen vereyim? Var mı tevbe eden affedeyim? Var mı af isteyen bağışlayayım diye sahur vakti bitene kadar nida eder. Bu hadis-i şerifte Buhari'de onun için ey insanlar ölmeden Allah'a dönün ve badirû bil amâl kablen teştagilû. Meşgul olmadan, başınıza çok işler çıkmadan salih ameller işleyin. Vasılülladi beynekum ve beyine Rabbi Rabbinizle aranızı bulun. Allah ile iyi geçinin. Neyle Rabbinizle arayı ekleyin. Mevla ile nasıl irtibatlanın? Bir kez dediklerikümlehu. <Sessizlik> Rabbinizi çok zikredin. Çok anın hatırlayın dilden gönülden ya edin. Ve kez dedik <Sessizlik> sadaka fısırıvel alaniye. Gizli açık çok sadaka verin. Zekata açık verin sadakayı gizleyin. Tursaqo ve tuncaro ve manen madden rızıklanırsınız yardım olunursunuz bütün kusurlarınız telafi olunursunuz Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ansızın gelmeden tevbe edin şimdi nasuh tevbesi için 8 şart sayılmış İnşallah o şartları da sayalım ve bitirelim ve hepimizde bu şartları şu mübarek gecede yerine getirelim birinci şart geçen günahlara pişmanlık Hepimiz geçmiş günahlarımıza bir defa kesinlikle pişman olduğumuza ben inanıyorum. Ben de pişmanım, siz de pişmansınız yaptıklarımıza. Bu bir. İkincisi farzları kaza. Farz namazı, orucu, hacca gitmemiş, zekat ödememişse bunları kaza edecek. Farz namazları kılacak, hesap edecek. Kaç vakit kılmadıysa defter tutacak cetvel tutacak, hesap yapacak her gün ne kadar kaza akılabiliyor işte artık ölmeden bitirmeye gayret edecek ondan sonra 3. kul hakları iade edilecek demin anlattık 4. iade edilemeyecek bir haksa mesela kıybet ettin, dedikodu ettin iftira ettin, ardından aleyhinden konuştun o adama gidip de para verilmez ki neyle helallık? diyeceksin ki hakkını bana helal eder misin? o da helal ederse mağfiret oldun yok inat ederse ahirette görüşürüz o da yandı sen de yandın çünkü hesap karıştı mı o da kimlerin aleyhinde konuştuysa onlar da onun kıtlağına dalacak en iyisi birbirini affedelim de hesaptan kolay geçelim Birbirine uğraşacak zaman değil ondan sonra bir daha dönmemeye karar verecek etti beş altıncısı evvelce nefsini günahlarla büyüttüğü gibi isyanda yetiştirdiği gibi şimdi dönecek Nefsini Allah'ın taatında yetiştirecek. <gülüyor> Efendim kardeşlerim, bu zamana kadar ne günahlarla, çalgılarla, türkülerle, sinemalarla, tiyatrolarla ömrünü geçiren bir adam, bugün tövbe ettikten sonra aynı şeyleri yaparsa olur mu? Ne yapacak? Tersini yapacak. Tersi nedir? Zikirle, ibadet, bak şurada saatlerce oturup sohbet dinliyorsunuz. Bu nedir? İşte günahlara kefaret nasıl tövbesinin alametidir burada şu sohbette oturmanız şimdi kalkacaksın on rekat namaz kılacaksın bu nedir İşte evvelce fuzuli geçirdiğin günahta geçirdiğin saatlerin telafisidir tedarikidir inşallah ondan sonra evvelce nefsine günahların tadını tattırdığın gibi şimdi nefsine ibadetlerin acılığını tattıracaksın nasıl oluyor o Mesela sabaha kadar, Allah muhafaza etsin, kötü yola giden adam, fuhşa giden adam, gece 2'lere, 3'lere kadar gazinolarda, diskoteklerde, barlarda, pavyonlarda, sabahlara yakına kadar duranlar var mı yok mu? Belki içinizden de evvelce kumarda, içkide, zinada gece geçirenler olmuştur. Kendini söylemesin, gizlesin ama mesele nedir? Sen şimdi aynı geceleri, şu mübarek 3 ayları, şu mübarek geceyi nasıl geçireceksin? Uykusuz ibadetle geçireceksin. O zaman Rabbin görecek ki ha, nefsine nasıl günahın tadını tattırdın? Şimdi bakalım ibadetinde acılığını tattıracaksın. Mesela mirat gecesinde Külliye'ye geldiniz. Maşallah. Evet tabii ki çamurlara battınız. Rabbim de o gece yağmur yağdırdı, rahmet yağdırdı. Biz dedik ki, ya Rabbi havayı aç Rabbim. De yağdırdı. E ne yapalım? Hayır yaptı bize. E bize rahmet indirdi o yağmur yağması duaların kabul saatidir kapılar açılmıştır bunda hikmetler vardır e çamura battım iki saat yolda kaldım gece üçte eve döndüm Ha? sen bundan evvel bu yaşa kadar ne geceler filmlerde televizyonla başında oturdun şimdi o geceler sen üçe beşe bakma sen af olmaya bak sen çamura da batacaksın Allah için sen uykusuz da kalacaksın sen bu kadar içki mi içtin? Kumar mı oynadın? Ne? Şimdi oruç tutacaksın. Aç susuz da kalacaksın. Sen bu kadar kötü yollara para verdin. Şimdi Allah'ın yoluna vereceksin. Öyle tövbe laflan olmaz. Nefsini için ne vakitler, ne paralar harcadın. Şimdi Allah'a döneceksin. Buş böyle. Şimdi önümüzde ne var? Berat gecesi var. Bakalım gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Ha o diyor biz çok çamura battık bir daha gelmeyeceğiz bilmem bir gece af olduysanız sildirdiyseniz gelmeyin ama ben ölünceye kadar geleceğim çünkü bilmiyorum nasıl öleceğim onun için devam edeceğim inşallah siz de devam edeceksiniz çocuk oyuncağı diyor inşallah sini saydım sekizinci şartı nedir Nasıl tövbesinin bu zamana kadar yediğine içtiğine helal mıdır haram mıdır şüpheli midir dikkat etmeyenler bundan sonra yediklerini içtiklerini üzerlerine giydiklerini ıslah edecekler haramdan şüpheden sakınarak helalından kazanmaya harcamaya giyinmeye yemeye içmeye gayret edecekler bu çekiz şartı Rabbim cümlemize yerine getirmeyi nasip eylesin efendik kardeşlerim tevbe İslam'ın en mühim emri, imanın en ilk vazifesi, tarikate girenlerin, manevi yola girenlerin ilk yapacağı iş ve Allah'a ulaşmak isteyenlerin açacağı kapının anahtarı tevbe. Seyr-i manevi yolculukta on makam, ilk basamak tevbe. Allah'a dönmeden, günahlardan istiğfar edilmeden asla öbür bakamlara çıkılamıyor. Onun için istiğfar edelim. Ne kadar günah doldursak mağfiretle karşılaşacağız inşallah. Rabbimiz buyuruyor ya, beni ya Adem, ey Adem oğulları, kulluğumuz nebun. Hepiniz günahkarsınız illâ men âfeytu. Ancak benim günahsız kıldığım peygamberlerim müstesna." Peygamberlerin dışında müstesna yok. Allah da müstesna değil. Allah'ın velilerinden önce Kabe'ye astara sarılmış. Ya Rabbi beni günahsızlardan eyle. Mevla nida ediyor ki kulum, bütün kullarım böyle istiyor. Ya ben kimi affedeceğim? Hadis-i şerifte Müslüm rivat ediyor. لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَّ اللّٰهُ بِكُومِ وَلَجَعَابِ eğer hiç günah işlemezseniz Allah sizi de helak eder. Yerinize günah isteyenleri yaradır ki af de onları af eylesin diye. Çünkü Rabbimizin ismi gafur, rahim, gaffar, tevvab. Bu isimler, bu sıfatlar çalışacak. Kullar günah yapacak ki Rabbim de mağfiret buyuracak. Ama kasten günah yapmayalım, bilerek günah yapmayalım. Zaten bilmeden yaptığımız günahlar başımızı aşmış durumdadır. Enes radıyallahu anh'ten rivayet Resulullah buyuru sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Eğer kul Allah'a nasuh tevbesiyle dönerse bir daha da günahlara dönmezse şu sekiz şartı yerine getirirse اَنْسَ اللّٰهُ حَفَظَتَّهُ وَجَوَارِحَهُ <gülüyor> Allahu u Teala Hazretleri ذنوبهü o kişinin günahlarını yazıcı meleklere unutturur kiramen katibine unutturur eline ayağına gözüne kulağına unutturur derisine unutturur o günah işlediği zamanlara unutturur günah işlediği mekanlara unutturur hatta yelkallaha yevmel kıyameh ve leyse aleyh şahidun minallaha bidem yarın kıyamete çıktığında Allah'ın huzurunda günahına bir tane şahit kalmaz yeter ki nasuh tevbesiyle Allah'a dönsün yine İbni Abbas radıyallahu anh'a'dan rivayetle Rasulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem enna adimu yentevur minallahi rrahmeh vel makt günahına pişman olan Allah'ın rahmetini bekliyor kendini beğenen günahsız zanneden de Allah'ın azabını bekliyor çünkü adam günahsızım diye kendini beğeniyor öbürü günahkarım diye inim dinliyor. Rabbim onun inlemesini daha çok beğeniyor Pişman olan Allah'ın rahmetini bekliyor, kendini beğenen Allah'ın gazabını bekliyor. Ve alamu, ibadet Allah, anne kullar hamilin sevteme Ey Allah'ın kulları bilin ki her amel eden yakında yaptığıyla karşılaşacak. Her gez çukuruna ameliyle inecek. Ve lahir cümbet dünya Hatta ara husn ameli. Dünyadan çıkmadan yaptığı güzel amellerin karşılığını görecek inşallah. Şu mübarek meclisimiz. Şu mübarek cemaatlerimiz, namazlarımız, zikirlerimiz, bunlar ölmeden inşallah, bunların dereceleri, mertebeleri, nasip ise muhafaza etmek inşallah bize gösterilecek. Rasûlullah buyruz sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra 70 kere Allah'tan af isteyen, beş vakit namazdan sonra estağfirullah'a 70 kere devam eden kişilerin Mevla günahlarını mağfiret edecek, ve dünyadan çıkmadan cennetteki köşklerini ve ailelerini de ona gösterecektir yeter ki beş vakit yetmiş kere istiğfar ile meşgul olsun fe innemele amal bihavati miha ameller sonlarına bağlıdır ölünceye yakına kadar iyi yolda gider ölümüne bir karışkala cennete girmeye bir karışkala kötü yola dönerse o sui hatime kötü yolda gitmiş olur bir adam ölümüne yakın zamana kadar kötü yolda gider o vaziyette ölse cehenneme girecekken, ölümüne bir an kala, cehenneme girmesine bir karış kala tevbe eder dönerse itibar son nefesedir, o hüsnü hatimeye nail olmuş olur. Rabbim cümlemize hüsnü hatime nasip eyleye. <gülüyor> Gece ile gündüz iki merkeptir, iki binektir. Bak 15 gecede bir şuraya geliyorum sanki gün gibi. Bir daha 15 gece geleceğiz. Aynı bugün gibi. Geceyle gündüz gidiyor. Recep bitti bu gece. İşte bak bir daha yağ nasip. Bu merkepler bizi nereye götürüyor? Gece ile gündüz bizi ahirete götürüyor. İstanbul'dan, İzmir'den otobüse biniyorsun. Ankara'ya mı nereye gidiyorsun? Gece ile gündüz merkebine bindik. Hepimiz yolcuyuz ahirete. Nefesler tükeniyor. <gülüyor> o halde siz güzel gidin. Gidişinizi güzel edin. İlel -Ahire. Ahirete güzel gidin. Gece ile gündüz de güzel amel edin. Ve hveru tesvir. Tevbeyi geciktirmekten sakının! فَاِنَّ الْمَوْتَيَت۪يكُمْ بَغْتَتَنۜ Çünkü ölüm size ansızın gelir. la يَغْتَرَنَّ اَحَدُّكُمْ Sakın sizin biriniz aldanmasın! وَلَا يَغْتَرَّنَّ اَحَدُكُمْ بِحِلْمِ Allah bana azap etmiyor, gazap etmiyor, namaz kılmıyorum, ceza vermiyor, içki içiyorum, belamı vermiyor! Çünkü cennetle cehennemsin de takunyasının kayışından daha yakındır. Sonra Resulullah okudu sallallahu aleyhi ve sellem "Fe men ya'mal miskale zerratin hayran yara fe men ya'mal miskale zerratin şerran yara." Zerre kadar hayır yapan mükafatını görecek. Toz kadar, mikrop kadar gözde görülmeyecek kadar ufak bir şer, bir kötülük yapan da cezasını görecek. Ancak tevbe ederse mağfiret olacak. Bir hadisi şeriflen bitiriyorum. İnşallah bu hadis şerif de, bu Rasulullah'ın vasiyetleri de cümlemize ibret olacak, ders olacak, amel etmemize vesile olacak. Rasulullah'ın en sevdiği sahabelerden Muazib Nijebel, Nadirullah'ın ona buyuruyor ki: Ya Muaz, Uusiy kebitakullah, ey Muaz, sana Allah'tan korkmanı vasiyet ediyorum. Allah var. Her yerde seni gören Allah var. Celle Celaluhu. Basitkı'l hadid. Doğru konuşmayı tavsiye ediyorum. Ne kadar zorlansan darlansan, sıkılsan sıkılsan sadakati elden bırakmayasın. İnsana sadakat yakışır. Görse de ikrah. Doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ve vefa'il ahd. Sözde durmayı veda ve emane emaneti yerine ödemeyi ve terkkil ıyane hainlik etmemeyi kimseye kötülük düşünmemeyi ve Railiyetim yetimlere acımayı ve hızlıil civar komşu hakkını korumayı ve Kazmil gayil öfkeni yutmayı sinirine hakim olmayı veliğin il kelam yumuşak konuşmayı tatlı dilli olmayı ve belilis selam tanıdığın tanımadığın müminlere selamı yaymayı ve lüzumil imam ehli sünnet ve cemaat önderlerinden ayrılmamayı ve sıkkatil Kur'an Kur'ana çok güvenmeyi öyle ki Kur'an'da ne ayet var sanki Rabbin senle bizzat görüşmüş ne buyurmuş aynı Kur'an'da okuduğuna aynı güvenmeyi çünkü Allah'ın kelamıdır hiçbir yok ve hubbil akira ahiret sevgisi. Dünya meylinin terk edilmesi Vel ceza'i hesab Ahiretteki uzun 50 bin senelik muhasebeden sakınmayı Ve kasril emel 2 sene sonra şöyle yapacağım 10 sene sonra böyle yapacağım Uzun vadeli yatırımları düşünmeyip Eceli düşünmeyi Emeli kısaltmayı Ve husnil amel Ameli güzelleştirmeyi Sana vasiyet ediyorum Şu maddelerin her birini bir sohbet yapsak 2 saatlik derstir ama ben burada hızlı geçiyorum. Bu vasiyeti dinleyin. Ben ha ki ente Bir Müslümana sövmekten seni nehyediyorum. Evtusadrika kadiba. Yahut bir yalancıyı tasdik etmekten, doğrulamaktan, doğru çıkartmaktan. Evtu ve sadika. Yahut bir doğru adamı yalancı çıkartmaktan seni nehyediyorum. Evta imamen hadilen. Adaletli devlet reisine karşı gelmekten ve en tüsü defil ard yeryüzünde bozgunculuk yapmandan seni yasaklıyorum. Ve idaresi üsi tev ehsin. Geçesen ililiket. Ya muaz, ey muaz. Üzgur <gülüyor> illah inda kül hajerin mesajer. Her ağacın yanından, her taşın yakınından geçerken Allahı zikret. Çünkü o taşlar, o ağaçlar yarın sana şahitlik edecek. Resulullah buyuruyor: la meda Müezzinin sesinin uzantısını hangi insan cin veya ağaç sahrada çölde ezan okuyanın akse hangi dağlar taşlar duyarsa mutlaka kıyamet günü şahitlik edecekler ki bu adam Allah'ı tekbir etti, şehadet etti. "Ehdis li kullin tevbe." Her günaha tevbeyi yenile. Hiçbir günahı tevbesiz bırakma. Karşılığında mutlaka tevbeyle onu sildir. Ve bir üseniyetin hazinededemiyor ha. Bir kötülük yaptın peşine iyilik getir. O iyiliğe o kötülüğü sildir. İnnel seyyad, iyilikler kötülükleri giderir. Tedleri ya Resulullah la ilahe illallah hasenattan mıdır? Buyurdu, ehsenul hasenat iyiliklerin en güzelidir. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah fe abdu ve Bir tanesi 4000 büyük günaha kefaret ve mağfiret. Her günahına tevbeyi yenile. Esrur bis-sir vel bil alaniyet. Gizli günaha tevbeyi gizli yap. Açık yaptığın günaha açıktan tevbe yap. Niçin? insanlar şahit oldu o günahına, şimdi tevbene de şahit olsunlar. Kimlerle kötü yolda arkadaşlık yaptın, onlara tevbe ettiğini duyur, onlar da dönsünler. Açık günahı yaptınsa, tevbeni açık yap. فَغَالِقِ nas, بِخُلُقُنْ hasen, وَتَّقِ اللّٰهِ اِذْ Nerede olursan ol Allah'tan kork, Celle Celaluh bil ki Rabbim beni görüyor. Ve insanlarla iyi geçin, güzel ahlak ile muamele eyle. Allah Celle Celaluhu cümlemize, şümbarek gece hürmetine, Rasûlullah'ın vasiyetleriyle sallallahu aleyhi ve sellem amel etmeyi nasip eyleye. Amin. Kendi günahlarımız için mağfiret dileyelim. müminin müminat için istiğfar edelim. Rasûlullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, من استغفرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُتِبَ لَوْ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ Kim inanan erkeklerle kadınların günahları için hafisterse, her Müslüman sayısınca ona sevap yazılır. Dünya kuruldu, kıyamet kopacak milyarlarca inanan gelmiş kadın erkek geçmiş ise onlar için af isteyene, onların adedince sevap yazılır. Bütün müminler için istiğfar et. Özellikle gıybet dedikodu iftirak ürallarının en büyük çaresi ve ilacı. رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ müminat. Bunu Hazreti Halid Zülcenahin Meşayiht'ten vasiyet etmiştir müritlerine. 27 kere günde hadis-i şerifte geçiyor Bu ana baba hakkından inanan erkeklerle kadından hakkından kurtulmak için okunuyor Ya Rabbi beni anamı babamı inanan erkeklerle kadınları mağfiret eyle Kim her gün 27 kere Bu dua bizim kitapta yazıyor Cep kitabında da yazıyor büyük duada da yazıyor Günlük okunacaklar bahsinde 27 kere bu istiğfarı yapanlar Öyle bir makama geliyorlar ki Onların hürmetine yağmurlar yağan, kendileri hürmetine insanlara rızık gönderilen seçkin velilerden oluyorlar. Niçin? Bütün ümmetin affına çalıştıkları için. Yine hadis-i şerifte, güneş batarken yetmiş kere Allah'tan hapis ahirete yalancılardan çıkmaz. Gece teheccüdde yetmiş kere hapis o gece kafillerden yazılmaz. Yine Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Her kim estağfirullah el-hazîm el-lezi ilâ ilâhe illâ Bu istiğfarı namazlardan sonra yaparsa bütün günahları mağfiret olur. Her kim bu istiğfarı yatmadan üç kere okursa Tirmizi'yi de geçiyor, denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa mağfiret olur. Rasulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Bu da büyük istiğfardır. Bu demin okuduğumuz namazlardan sonra okuduğu istiğfarı yapan ve inkâneferra minezzehf, harpten de kaçsa en büyük günahı da olur. O kadar acayip bir istiğfar. Seyyidül İstiğfar ile meşgul olun. Cep kitabının hemen ikinci sayfasının sonunda, dua kitabında 165. sayfede istiğfarların efendisidir. Rabbimizden mağfiret isteyelim. Ve estağfirullah gafurur rahim. Af isteyin çünkü o bağışlayıcıdır ve acı yıcıdır. Son derece mağfiret edicidir. Yeter ki bahanemizi ortaya koyalım, pişman olalım ve affımızı dileyelim, dilenelim.